الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وحبيبه وخيرته من خلقه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 Musulman yöneticiye itaat dersinin üçüncü dersindeyiz. Selefi Salihin akidesini şerhinde devam ediyoruz. Bu da Selefi Salihin akidesi kitabında 8 asıldır. Musulman yöneticiye itaat başlık öyledir. Ama biz Müslüman yönetici İslam'da nasıl seçilir, sıfatları nedir ve bütün datayla Bu derste işleyeceğiz inşallah. Bunlar asas temel, temellerdir. Bunları bilmemiz lazım. Bunları bilsek, bugün de musulman yöneticiyi seçemiyorsak da ama hazırlıklı olmamız lazım. Yende yani bugün de, de ki musulman yönetici olsa nasıl olacaktır? Yan var ise nasıl olardan tahammül edeceğiz? Bunların hepsinin fıkı lazım bize. Bu aynen zamanda cemaat çalışmalarda da yararlı olur. Müslüman bir kişinin normal güncel hayatın, hayatta da faydaları var bunun. Evet, temenni ederdik bu itikadı, biz diğer itikadlar gibi öğrenirken fiile dökelim. Mesela öğrendik Allah'a nasıl inanırlar, küfür nedir, iman nedir, fiile dökürüz. E musulman yöneticisi nasıl seçilir, ona nasıl itaat olur, Bunu da canlı yaşamak isterdik ama bizim nesil maalesef bundan mahrumdur. Osmanlı e, döneminden sonra kilafet çökmüştür. Öyle bir şey kalmamıştır şeriat devlet. Ama biz bunu bilsek musulman yönetici celse aynen bunu uygulamak niyetiyle yapsak aynen ecra alırdık. Bak bu çok önemli meselesi. bir de musulman yöneticisi olmasa bizim yöneticilerimiz kimlerdir? Alimlerimizdir. Devreye olarak giriyorlar. Otomatik olarak. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُلِلْ اَمْرِ مِنْكُمْ Ulil amr alimlerdir. Onlardan nasıl tahammül ederiz? Aynen bu metod lazım bize. İçi derste ne işledik? Bu meseleleri işledik. Nasıl seçilir? Musulman yönetici nedir? Nasıl olur? Sifatları nedir? Bütün kaldığımız yerden kitabın metninden devam ediyoruz. Arkadaş yine okuyacaktır. Biz inşallah açıklarız. Ücüncü bölümümüzden devam edeceğiz. ehl sünnet ve Cemaate göre devlet başkanı ve idareciler ister salih kişiler olsun, ister günahkar kişiler olsun, Farz namazlar cuma ve bayram namazları onların arkasında kılınır. Onların yönetimi altında iyilikler emredilir, kötülükler engellenir. Cihat ve hac onlarla birlikte yapılır. İyilik, istikamet ve hidayet sahibi olmaları için onlara dua edilir, nasihat edilir ve hakka ulaşmaları için yol gösterilir. Yumuşak bir uslupla ve nezaketle onları hatırlatmalarda bulunulup öğüt verilir ve insanların onlara itaat etmeleri sağlanır. Tabi bütün bunlar, onlar İslam'ın ilkelerinden ve dinin temel esaslarından birinde değişiklik yapmadıkları sürece geçerlidir. Evet. Evet. Arkadaşlar burada aslında metin kısa ama öz, söz yani çok burada metin adı üzerinde. Hakikaten yani bu bayağı açıklama şeyler var burada. En önemlisi nedir? ehli i sünnet vel cemaat. Dedik ki hakiki bir halifeyi bir yöneticiyi seçtikten sonra görevimiz ona karşı ne olacaktır? Bu çok önemlidir. Bunu şimdi açıklıyoruz. Bundan önce yöneticinin sıfatları nedir? Nasıl seçilir? Ha? Onu öğrendik. Şimdi seçildi biz ne yapacağız? Bir önce ilk önce bunu geçen derslerde anlattık. İtaat bu şart. itaat yöneticiye nasıl Allah ve Resulüne itaat ediyorsun yöneticiye de öyle itaat edeceksin ama bir şartta dedikçi ne kadar şeriatı olan emrediyorsalar onların önünde boynumuz kıldan incedir hatta dedikçi Resulullah diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem onlar sana zulmetse malını alsa belini kırpatsa onun da şerhine geleceğiz şimdi. Ama burada ne diyor? Diyor ki bizim en önemli meselemiz onlara itaat etmektir. Mutlak itaat etmek. Neden mutlak itaat etmektir? Çünkü disiplimi İslam devletinde sağlamak için itaat şerttir. Ama burada da itaat mutlaktır. Bir şerti var o mutlakında nedir? Ne kadar çizgiden çıkmamışsalar. şeriatin çizgisinden, sırat-ı müstakimden. Ha ihtihadlı meselelerde hata yapmışsalar bidat yapmışsalar fısuka düşmüşseler günah işlemişseler bunlar itaati engel olan olma meseleleri değil cenelde ne de itaat etmeriz ona bize fuskunu emretse yan bidatını bize emretse ne kadro bidat kefe götürmürse insana ha yan da bize Zulmunu onaylattırsa biz onaylamarız. Ama cenel itaat ne olur? Kalır. Niye böyle oluyor? Çünkü İslam devletinde disiplin saklansın. Her halife çünkü insandır, hata yapabilir. Resulullah'tan sonra halife mazum olmaz. Tarihe dönerken bakıyoruz, 4 halifeden sonra, 4 Raşid halifeden sonra böyle halifeler gelmiştir. Ama 4 niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, benden sonra رسبر دلچور انسان Halifeler bazı konularda yanlış yapmıştır. Bazı konularda da azmıştır. Ama bu gerekmez. Neye? Halifeye karşı çıkmak. Çünkü halifeye karşı çıkmak fitnenin ta kendisidir. Ona da geleceğiz inşallah. Burada en önemli meseleleri muellif burada metinde hatırlatırıyor. O da ne diyor? Diyor ki Musulman yöneticiler İster yönetici halife olsun, ister halifenin valisi olsun, ister halifenin komandanı şey e, komutanı olsun askerde, ister halifenin müdürü olsun, ne teşkilatın başında halifenin emriyle atan, atanmışsa o ona itaat, halifeyi taat etmektir. Cenel çizgide dedik şeriat çizgisi. İyidir. Burada en önemli nedir? Namaz, cuma, beyramlar. En önemli meselelerdir. Bir de iyiliğe emretmek, ha, kötülükten nehyetmektir. Cihad, hac. Ne kaldı? İslam'ın tekendisi. Bunlar toplumsal olacak şeylerdir. 5 vakit namaz. Nereden olur 5 vakit namaz? خلیفہ اشلام دولت yen چھند kılar قلر camide جامع دہ یند امام تائین اون یے امام لر تعین ادر بتھن خلیفہ تائینی امام لرن عرخہ دہ نماز شرتر واجب یہ چین ز ona ne tabiidir cuma namazı cuma namazı da خلifenin tayin ettirdiğin arkasında namaz kılmak şarttır vaciptir cuma namazından sonra ne namazı gelir he beyram namazı gelir birincisi 5 vakit her gün ikincisi cuma haftada bir gün beyram senede bir gün sonra bundan sonra ne var emri bil ma'ruf vel nehi al munka eyliye emretmek Münkerde, münkeri nehyetmek. Eydir, bu nasıl olur اسلام دولس پولس اخلاق پولس پولس اسلام دول olur o da nedir? Bugün de Suud Tavarov. öyle bir bölüm var. Emri bilme'ruf ve neha'il munkar. Ha orada ne kadar kılıfın içi boşalmış, yerine göre cüclenir, o ayrı meseledir. Ama canlısı var yani. İslam devletinde bunun hakikisi olur. Bunlar özel ekiplerdir, şurtadır, özel polisler gibidir. Ama gönüllü olurlar, yen de atamalı olurlar. Bunlar hepsi ilim telebesi olması lazım. Çünkü neyi emredecekler? Bilecekler. Neden de nehyedecekler? Onu bilecekler. Bile, bili, biliyorlar, fıkhını biliyorlar, adabını biliyorlar, davetin matodunu biliyorlar. Eydir Bunu, bu teşkilete yardım etmek, bu teşkiletle gönüllü olmak, çalışmak nedir? İslam devletinde şarttır. Yen çalışırsın olardan, yen gönüllü gidersin, olardan çıkarsın, yen kendin, onların adına, Sokaklarda dolaşırsan emri bil ma'ruf, ya yanlış bir şey gördün, dersin bu yanlıştır, hata gördün, dersin bu hatadır, iyisi de budur. Yende gücün yetmiyorsa, ilmin yokuysa cidip olarak haber verirsin. Bugün de nasıl polise haber verirsin, burada bir katil var, burada bir erayuncu var, burada bir terör var, aynen cidip haber verirsin, burada bir yanlış işleniyor. Yani bir tane televizyonun sesini müzik açmıştır. İslam devletinde. Halife adamın gönderir. Bu teşkilat gelir. Nasıl müzik dinlersin diyersene. Belki müzikü sevenler yan fatvasını verenler hoşuna gitmez bu. Ama bizim tarihimizde bakıyoruz. bakıyoruz Alimler diyor ki bir tane gördün tambur çalıyor saz gibi bir şey. Ha? Yetkili onu al diyor İmamlar, Hatta hanefiler daha şedittir bunda. Al duyur çal başında kır onu. olsun insanlar. İşte bu adamların görevi budur. Yen olardan çalışırsın. Yen de olara destek verirsin. ihbariyede bulunursun. Batıl ihbariye değil bir günde. Gözcülük yapıyorlar. Rapor yazıyorlar. Neden? işte burada irtice var. Dört adam bunu yaşadık biz. Dört adam oturmuş buhari okuyor. Adamları İrtice olarak da televizyona çıkartıyorlar. Böyle değil. Ne olacaktır? Orada bir günah işleniyor. Allah'ın emri çeyineniyor. Orada İslam devletinde bu nedir? Burada yardım etmek bulardan vaciptir. Sonra ne var? Hac. İslam devletinde hac nasıl olur? Helife kendisi her sene haca gider. Gidemiyorsa bir taneni görevlendirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor, emirlik şertir Üç tane olduğunuz sefere çıktınız, birini emir teyini edin. Hac, binlerce azam o zaman da, bugün de milyonlarca çıkıyor. Bak bugün de, bugün de kral, Suud kralı bir işi biliyor. Sembolik de olsa, yen kendisi geliyor oraya, yengi de bir taneyi gönderiyor. Bunu resmen de ilan ediyorlar. Neden? Çünkü şeriat devletini ilan etmişler. Semboliklerde kalmışlar. Anlatabildim? Bu fıkıhta da öyledir. Halifeden hac etmek nedir bizim üzerimize? He? Farzdır. Farzdır, vaciptir, uymamız lazım. Yok dersin bu halife zalimdir, ben bu halifeyle hac yapmam. Sen kaybedersin. İslam şeriatı bunu emrediyor. Bu dediklerimizin üzerine Selef alimleri, dört imam icma etmiştir. Biz icmahtan bahsediyoruz. Evet, ondan sonra cihad. Cihad nedir? Allah yolunda cihad. Cihad ki Bir cihadi talep, bir cihadi difa. Cihadi talep nedir? Halife diyor, hadi cihada çıkıyoruz, İslam'ı yaymak için ülkeler var engelliyor, Orada cihar yaparım hem İslam ülkesini yayalım daha genişlettiririm ki dört halifenin Emeviler, Abbasiler Osmanlılar zamanında da öyleydir. Burada cihad etme onlardan ferzdir. Yani de cihadı difah min bâbi da evle daha evledir ferz olsun. düşman bizim yerimize saldırmıştır. Halifeler ister iyi olsun ister kötü olsun. Madem ki İslam Şeriat hakimdir, o devlette شری ات ہاچم درت والی ظلم اسلام شریعت چوٹو سلر اسروسل خلیفان göstermiştir 4 imamdan sonra ne kadar ihtilaf olduysa müslümanlar hep halifelerinin arkasındaydılar. Onun için hariciler çıktı. Onlara tek yumru oldu. Müslüman toplumu. Ondan sonra başka fırkalar çıktı. Müslüman toplumun oldu tek yumru oldu olara karşı. Neden? Çünkü devletin heybetini korumak lazım. Bir küçük hataytın bir böğüç Devleti çöktürmeye hakkımız yoktur. O kata düzelir. Nasıl düzelir geleceğiz şimdi. Yeterli ol, olması e, ye, yani yeterli ol, e, ye, yeter ki biz bilelim bizim üzerimize görev İslam devletinde nedir? Bunu bildikten sonra sorun kalmaz. İyidir. Ashab-ı kiram zamanında fitne oldu mu? Oldu. Dört halifeden sonra Muaviye zamanında, Yeziid zamanında sahabeler hâlâ ayakta idiler, fitne oldu. Haccac geldi Mekke'yi işgal etti. Abdullah İbnü Zübeyr halifeydi Mekke'de. Haccac geldi, savaş oldu Mekke'yi mancınıkla top ataşattı. Ama ele geçirtiğinde İbnü Ömer eşlidir o zaman. Abdullah İbn Ömer, Hz. Ömer'in oğlu, sahabelerin 3 aliminden 5 aliminden biri Haccac'in arkasından namaz kıldı. Demedi sen zalimsin, Kabe'yi topa taşına verdin. Arkasından namaz kıldı. Neden? Çünkü bu fıkhi biliyorlar. Çünkü kılmasa toplum bozulur. Zalim de kesmeye bitmeye başlar. Zalime de avantaj verirsin. Ortada kim kazandı? şeytan kazandı onun için şeytanın kapısını kapanmak kapatmak için içte biz musulmanlar birbiri arasında taviz vermenin fıkhını ehli sünneti e bilir ama bu tavizi düşmana karşı kullanmazlar düşmana karşı omuzları diç taviz yoktur ama kendi aralarında en alçak gönüllü taviz verirler bunun da fıkhını bilirler nerede taviz verirler nerede vermezler Evet burada müellif bunu aktarıyor işte. Eğer abraran kanu en fucara ister o yönetici. E iyi olsun abrar nedir? Muttaqi dört halifenin peşinde giden ister facir olsun bazı günahlar olsun. Onun için Haccac İbn Yusuf el-Sakafi yine zulmü vardır onun. Ama hiç kimse onun karşısına çıkmadı. Bazı alimler çıksaydı da diğer alimler kınadı ve mağlub oldular. Çıkanlar her zaman mağlub oldu. Diğer alimler haccaçtan kaldılar. Cihadı teşvik ettiler. Haccaçta İslamiyeti yaymaya başladı. Cihad iptal olmadı. İşte fıkıh böyle olur. Evet. Ondan sonra خلیفہ اولسا بولسا خلیفہ خلیفہ علیکم نسل سز بچنہ بزم Bu سہو Siz kötü olsanız başınıza zalimler gelir. Siz iyi toplum olsanız başınıza ne gelir? İyi yöneticiler gelir. Onun için bir sahaba, bir adam geldi Hz. Ali'ye sordu. Sufin Savaşı'nın son dönemlerinde. Ya emirel müminin dedi. Abubakir, Ömer zamanında niye dünya haykhoşuyudur, toz pembeydir? Niye şimdi böyle ihtilaf oldu biz musulmanlar çatışıyoruz Dedi neden bilir misin? Dedi Abubakir'in, Ömer'in ordusunda benim gibi askerler vardır. Benim ordumda da senin gibi askerler var, ondan bu hilaf alıyor. İşte, bize iyi olsa başımızda da iyi olur. Demek ki biz günahımızdan başı tamir E biz ne diyoruz? Kendimizi düzeltmiyoruz, işte başımıza iyi bir salih halife gelsin. E salih halife gelsin, salih insan üzerine gelir. Sen kendini bir salih yap, altyapıyı hazırla ki Allah getirsin. Sen zembilini almadan, sokaka çıkmadan nasıl rızkın gelir? E aynen şeydir. Evet. İşte budur. Ondan sonra halife iyi oldu. Biz dua etmemiz onun için vaciptir değil mi? Bu halife daha devam etsin. Eyliği daha iyi olsun. Allah buna sabit versin. Allah bunu kurusun. Ha? Neden kurusun? Hem şeytandan hem düşmandan. Eydir. Facil oldu. جنہکار oldu. Ama çizgiden çıkmamış. Ne yapacağız? Üzerimize vacip olan nedir? İşte bunu da muallif burada duyuruyor. بِالسَّلَاهِ وَالْاِسْتِقَامَةِ وَالْهِدَاءَ Biz görevimiz nedir halife için? Madem biz halifeye beyat ettik. Yönetici başımıza geçti. Görevimiz üzerine bunu için dua ederiz. Neye dua ederiz? Allah bunu ıslah et. İslah ise daha ıslah et. Salahın haddi var mı? Haddi yoktur. Hatta örnek var. Birinci örnek kimdir? Resulullah. Kim Resulullah gibi olabilir? Zor. Ama biz dua ederiz o seviyeye gelsin. İstikamet üzerine olsun. İstikamet nedir? Tam rayda otursun, sırat-ı müstakim üzerine olsun. Hidayet her şeyde hakkı bulsun. Hidayet iştihadi meselelerde olur. Zaten adam hidayettedir. İslam Devleti'nin yöneticisidir. ya yani Musulman yöneticidir. Ama neye hidayet olsun? İhtilaflı meselelerde, güncel iştihadi meselelerde Allah ona düz yolu göstersin. Yok hatalı bir iştihadı yapsın, onun faturası bize çıksın. Bu da nedir? Şerttir. Olar için dua şerttir. İyidir. Bazı insanlar ne diyor? baz fırkalar nasıl diyorlar biz yönetici zalim oldu narhasıca namaz kılarız ne cihad yaparız onunla ne bir bil ba'ruf ne hac yaparız hata yapıyorlar e aynen fırkada ehli sünnetin haricindeki baştaları işte e, hariciler bunlara tabi olan mutezilelerdir akılcılardır e, cehmiyelerdir bunlar ne diyorlar yöneticiye dua eyi dua etmeriz niye dua edeyim bu adam zalimdir zaten Dua ederiz Allah bunu alsın başımızda. Bu çözüm değil. Ne zaman adam çifre düştü, dua ederiz Allah alsın başımızda. Ne deriz? Allah bunu ıslah etsin. ye gelse duamız kabul olsa, ıslah olsa bu. Bizim hedefimiz değil başımızda bir salih olsun. Yoksa biz adamın zatıyla düşmanlığımız var, istiyoruz yok edelim onu. O zaman şeytanı uymuş oluruz. Onun için başımızda bir adam var yönetici sevmiyoruz onu. Ama biz sevmek ayrı bir meseledir. Onun için dua edip islah olması ayrı bir mesele. Onun için selefin yolundan evet yöneticiyi sevemezsin. Ama dua etmen onun için, Allah onu islah etsin. He? Doğru yolu göstersin. O islah olsa sen bir zelal etmezsin. Çarı senedir. Faturası senin için çıkar, çar faturası. Aideti sene döner. Neden döner sene? O islah olsa ne olur? İslamiyet'i dört dördlük şeriatı uygular sen de ondan ne olursun? Yararlanırsın. Senin de mu hakiki mümniysen istediğin budur. Onun için dua selefi salihinin yolundandır. Haccacı için dua ediyordular. Haccat ki zulmetti, katletti alimler dua ediyordular onun için. Neden? Ya Haccacı Allah ıslah etse? Hedef değil Allah yok etsin onu. Demekçi, ki dedik ki kaidenadır. Sen nasıl isen başına öyle gelir. Evet. Şimdi dua ile ilgili burada bir güzel dipnot düşmüş müellif. Onu okuyalım. O çok önemlidir. Evet, bir sesinde kaldı. Müslüman yöneticilerin iyiliği, istikhameti, hidayeti ve başarısı için dua etmek selef-i salihinin yoludur. İmam Fuday bin İyaz rahimeullah şöyle der: Eğer benim kabul edilecek bir duamın olacağını bilseydim onu sadece yöneticinin ıslahı için yapardık. Zira biz onların ıslah olmaları için dua etmekle emrolunduk. Haksızlık ve zalimlik etseler de onlara ben dua etmekle emrolunmadık. Çünkü onların zulüm ve haksızlıkları kendi aleyhlerinedir. İyi olmalarının faydası ise hem kendilerine hem de Müslümanlaradır. Zira onların ıslah olmaları ümmetin de ıslah olması demektir. Evet. Bu, bu, bunu açıklayalım sonra diğer Hasan Basın'ın sözünü okuruz. Burada Musulman yönetici fasık olur, zalim olur, hata yaparsa bizim buna beddua basmak bizim metodumuzda yoktur. Ehl-i Sünnet'te. Buna dua, dua ederiz. Çünkü dua ettik ne der bunun için salah, hidayet, istikamet duası edecek, tutşamını ümmet yararlanır. Buna. Bunun salahı ümmet için. Ya gözünün önüne koy, bin tane Ramazan'da namaz kılıyoruz. اِسلام دمام دعائے اللہ قبول امام فضائی ki, Benim bir duam var ise Allah Teala bana desek senin bir duanı var hayatta kabul olunur. Onu da ben sultan için çeviririm. Yani yönetici için çeviririm. Çünkü onun islah olması hem benim hem ümmetimin islah olmasıdır. Ne kadar fakittir. Gördünüz mü? Onun için çeviririm. Çünkü biz bununla şariatte ve beddua basmakla emrolunmadık. Beddua biliyorsunuz E, caiz değil hiçbir şekilde bir musulmana beddua basmak caiz değil hatta kafire caiz değil illa savaşçı kafire olur normal kafirlere durduğumuz yerde niye beddua basalım ne diyoruz Allah bunlara da hidayet olsun Kazan, kazanalım bunlara ama kim savaş açmış İslam devletine musulmanlara kim besliyor etimizi yiyip çemiğimizi eziyor ona beddua basarız O dindendir, ibadettir. Bunu vela vel dersinde işlemiştik. Ama biz normal bir konşumuz var, Yahudidir, Hristiyandır, ateisttir, yani bizim tanıdıklarımızdandır. Ne deriz ona? Allah hidayet versin. Düz vatandaştır ama öyle anlamış, yanlış biliyor. Allah hidayet versin deriz ona. Biz herhal ederiz. O, ona, o, biz ona şefkat gözüden hidayet etse ona işlemese biz bir ibadet ettik burada nasıl allah Teala çafire bile elçi gönderiyor bunları davet et kurtarız bunları ataştan Allah-u Teala e biz de elçilerin temsilcileriyiz davetçiler yani bir musulman ne yapar bir çafirin de hidayetin isteriz hem hidayetin dua isteriz hem gelip çafire davet ederiz islamiyeti anlatırız teşvik ederiz e islam dininin görevi budur Bak cihattan önce davet var. İsticab etmedi. Azı diş, şey dişini gösterdi bize. Ne deriz o zaman? Buna işlemiyor. Kılıç bunu da. Bu kılıçın dilinden anlar. İslam devletinde öyledir Onun için biz mükellef değiliz. Fuzaylı ibn-i Uyaz diyor. Bir duammalıysa Allah indinde kabul olursa onu da çoluk çocukuma değil çeviririm yönetici için. Evet. İkinci bakalım. Tabi'inlerin imamı. Hasan Basri Hazretleri. İmam Hasan-ül Basri Rahim Allah da şöyle der. Şunu bil ki yöneticilerin zulmü Allah'ın bir cezasıdır. Allah'ın cezası cezasına ise kılıçlarla karşılık verilmez. Ondan ancak dua ve tövbe ile Allah'a yönelmek ve günahlardan vazgeçmekle korunulur. Allah'ın ceza ve de kılıçla karşı konulduğu zaman onlar kılıçtan daha keskin olurlar. Rivayete göre Hasan-ül Basri Haccac'a beddua eden bir adamı eşitince ona şöyle demiştir. Böyle yapma. Allah sana merhamet etsin. Siz kendi yaptıklarınızın cezasını çekiyorsunuz. Haccac azledilir veya ölürse maymunlar ve domuzların size yönetici olmasından korkarız. Şimdi önze içinde Fuzayl İbni Ayaz'da bir şey atladım. Aslında o çok önemlidir. Fuzayl İbni Ayaz diyor ki diyor ki onun zulmü kendisi nedir? Kendi amel defterinde yazıyor. Anlatabildim mi? Ama senin doğan ümmetedir. Hem kendi amel defterinde yazar hem ümmet için faydalıdır. İşte bu fıkıktır. Hasan Basri onu tamamlıyor. Rahimeullah. Ne diyor ki? Bil ki yöneticilerin zulmü Allah'ın bir nikmetidir. كيفما تكونوا يولى عليكم nasıl olsanız öyle gelir üzerinize. İyiyseniz iyi gelir, kötüyseniz kötü gelir. Allah'ın bir nikmetidir. Allah demek ki siz hak etmişsiniz Allah bu zalimi musallat etmiş üzerinize. Ha içimizde toplum hak etmiş içlerinde var kaç tane bir azınlık hak etmemiş. E onların ecirleri çok olur. Allah onlar için her kapısını açmış. O zulme sabrederler he? Ecirleri olur. Ama toplum hak etmiştir. İyidir ne diyor? Diyor Allah'ın nikmeti diyor kılıçtan karşı verilmez. Yani Allah bir zalimi çıkartmışsan de bu zalime kılıçtan çıksan karşısında reddetsen ona ne olur? Allah'ın kılıncı daha keskindir diyor. Kim Allah'ın Allah emretmiş bu zalim gelsin başına. Sen bunu kaldırabilir misin? Onu demek istiyor. Kim Allah'ın emrettiğini kaldırabilir? Her çeşit şey kaldırabilir. Ama kılıçtan değil. Neyden? Kendini çeki düzen ederiz. Kendin Allah'ın tarafına geçeceksin. Otomatik olarak o zalim yok olur. Bu tarih de ispat etmiştir. Evet sonra ne diyor Hasan Basri Hazretleri? Bu Allah'ın açıklığı, Allah'ın kılıncı nasıl kakar başımızdan? Doğaydan, tövbeyden, inabeyden günahlardan vazgeçmekle. Yani kendimizi çekidüzen edeceğiz. Şeriatın peketine göre ayarlayacağız. Ettik, he? kurtarırız. Ne zaman Allah'ın kılıncına karşı gelsen Allah'ın kılıncı her zaman daha keskindir diyor ki. Ondan sonra diyor ki bir gün bir adam bakmış haccaca beddua basıyor yapma Allah seni merhamet eylesin demiş ne diyor yapma diyor haccacın zulmü sizin elinizde yaptığınız amellerin neticesidir haccacı Allah niye musallat etti o topluma özellikle Irak toplumuna o zaman çünkü onlar neydiler itaatkar değiller İşte Hazret Hüseyin orada öldürüldü. Hep kargaşa çıkartıyorlar. He Onun için Allah Haccac'ı musallat etti onların üzerine. Başka şehirlere yetmedi. Başka ülkelere İslam'da da öyle tü toprağında yetmedi. Niye Haccac orada musallat oldu? Haccac'ın zulmü bes Irak'taydır ha. Çünkü oranın yöneticisiydi. Ama Haccac'ın faydası, Haccac'ın faydasını sayısak tarihte ödül alır. Haccac çok güzel işler yapmış. İlk önce Kur'an'a nukhta haccaç koymuştur. Kur'an'a ne kadar böyük hizmet etmiştir. En iyi Kur'an kirayetçisidir. Haccac. 13 Kur'an'a çok önem verildir. Ayrıca haccaç zamanında ne kadar futuhat olmuştur. Yani İslam devleti yayılmıştır. Cihadın haccaç şamboluydu. Kafirler haccaçın adından bile korkardılar. O kadar şiddetlidir. Hangi savaşa girdi? Mağlup olmadı haccaç. Ama İraklıları için nedir Bir gazabıydır. Yaşattırmıyordu onları. Demek ki onlar hak etmişler. Onun için diyor ki yapma. Bu sizin cezanızı çekiyorsunuz. İyidir haccada beddua yapsanız Allah daha kötüsünü getirin üzerinize. Danuzlar ve meymunlar gelir sizinize. Hac haccacı o zaman haccacı şeyde fenerden ararsınız. Tabirce zayıcıysa. Nerede haccız dersiniz? Daha kötüsü gelir. Çünkü Allah niye zalimi gönderiyor? Biz idrak edelim hatamızı. Biz idrak etmiyorsak, israr ediyorsak Allah daha cezayı daha arttırır. Bunu demek istiyorum Evet bunu da e, İbni Cevzi e, Edebil Hasenil Basri kitabında naklediyor. işte dua arkadaşlar o kadar önemlidir. Dua çok önemlidir. Biz ehl-i sünnetten metodumuz nedir? Dua edeceğiz. Yöneticiye, halifeye. Halife yoksa İslami bir devlet var, yuvaşımızda bir yönetici var, ona dua ederiz. O yoksa bir cemaatiz. Başımızda bir yönetici seçtik. O yönetici bize zulm ediyor. Yani bazı hatalar ediyor. Hemen oturup dört tane bir araya gelip onun üzerine bir devrim yapmak اشل حیدرس شورہ نصیحت یہ درناک بش خانہ شہرہ bunu درناک بش Bu üzerine dernek dağılır gördük işte dernekler nasıl دیکھنا Ama sabrederiz dernek başkanına, nasihat ederiz, ceza akıp dua ederiz onun için. Ya Rabbi buna hidayet ver, düz yolu göster. Bak bunu hiç denemiyoruz. İlk denediğimiz bu kardeşi nasıl yıkalım? Kimi getirirsin? Onun için hiç başarılı olmuyoruz. Cemaat çalışmalarımızda, iş yerlerimizde bile. Hep nedir? Şeytana uyup doğayı unutuyoruz, kendimizi islahı unutuyoruz. Evet ondan sonra ne geliyor? İkinci mesele geliyor. Bu da çok önemlidir. Duanı tamamlayandır. Dua nedir? Seninle Allah'ın arasındadır. Hem senin için ibadettir. Çünkü sen elini kaldırdın ya Rabbi halifeyi ıslah et. Yani ya Rabbi bir arkadaşımı ıslah et. Yani bir arkadaşımı şifa ver. Yani, bir arkadaşıma mal ver. Başında bir melek var. وَلَكَ بِالْمِثِلِ diyor. seni için de aynen öyle amin diyor. Yani sen ne dua etsen kimi için? Aynen dua kendin için geçiyor. Bir melek Allah musallat etmiş başında senin için aynen dua ediyor amin de diyor. E bundan böyle ibadet ne olacaktı? Ama şeytan ne yapıyor? bırakmıyoruz Hemen diyor devrim yapın. Hemen radikallık, hemen haricilik. Ön plana çıkıyor. İşte bu yanlıştır. Evet. Bunu tamamlayıcı nedir? Dua senden Allah'ın arasındaydı. Bir de fiilen amel var. O da nedir? Nasihat etmek. Nasihat etmek nedir? Nusuh nedir? Adı kelimesi. Nasihat nusuh. Ettevbetun nasuha. Nasuh nedir? Yani süzülmüş. Neden süzülmüş, eritilmiş? He? riyadan, şirkten. Sadece Allah için. Yani bizim başımızda Abdülhamid kardeş var. Biz ne yapıyoruz bu dernekte? Abdülhamid kardeşe gelip burada sizin içinizde ben gösteriş yapıp, Abdülhamid senin hatan mıdır? Hadesler, Abdullah kardeş ne kadar biliyor hatayı düzeltiyor. Değil. Allah rızası için gelip derim Abdülhamid kardeş bu yanlıştır. Delillerim de budur. İyidir bu nasihati nasıl yaparız? Hey Abdülhamid! insanların içinde buna fazihat diyorlar alemler. Fa, yani fasih ediyorsun adamı ortaya açığa çıkartıyorsun. Bu nasihat değil. Nasihat ne kadar gizli olsa o kadar Allah için olur. Yani ben Abdülhamid'i çekerim yan kimse duymadan ki aramızda örnek vererek ان nas e, nasiha, e, nasiha. yani nasihat ederken iyidir شافی الجقت sünnet de Onun için Resulullah ne demiş? اَدِّنُوا نَصِيحَ Din nasihattir. Kimi için ya Resulullah? Demiş Lillahi. Allah için. Allah için nasıl nasihat ederiz? Allah için, Allah'ın kitabı için. Allah'ın dini için. Zaten diyor Lillahi. Allah'ın kitabında, dininde bir hata var ise dini, hakiki dini öğretiriz. وَلِرَسُولِهِ lü için sünnette hatvari ise sünnet uygulamıyorsa ha onu öğretiriz buvali Ahmetil müsli ve bu genel muslümanlar için bir de he, Pardon genel Müslümanlarınca yönetici için ve genel Müslümanlar genel muslümanlar nedir Ben toplumda Eyl emrediyorsan bu nasihat babından onu için emli emretmek ne olur Yok insanları gelirsin, hey sen hatalısın, sen böylesin. çaktırmadan tatlı dilden, ortaya çıkartmadan, adamı küçük düşürmeden, nefsini, şeytanı kendinde kabartmadan, anlatabildim mi? Senle şeytan onun üzerine gitmeden, tam tersine, sen onun yanında durarsın şeytana karşı, cebha alırsınız. O da nasıl olur? Adamı üstten gelmez İşte burada nasihatın başı, ilk önceden kime gelir halifeye yöneticiye nasihat nedir he en büyük nasihat ona nasihatinde emir bil ma'ruf ney an'l-münker'de var birinci biliyorsun bir hata olmuşsa o hatadır şeriatte yok sen zannediyorsun hatadır bakarsın gidersin hata değilmiş sen hatayı anlamışsın ölç önce emin olacaksın خلیفہ بخہ اسلمیم بخہ یعنی سن اونی چھ özellikle yöneticiler he Ezzet nefisleri olur toplumun içinde. Yani biz bir patrona gelsen işçilerin içinde desen patron böyle yaptın ne olur? Seni kızar. Hemen işine son verir. Ama gidersin odada yanında bir şey konuşacağım gizli seninle konuşsan ne desen ona kabul edersen senden orada. Ama insanların içinde olmaz. Fekeyfe yönetici. Fekeyfe dernek başkanı. Onun için gideceksin. Allah rızası için diyeceksin. Onun için alimlerimiz minberlerde insanları pışkırtıp halifeye karşı yöneteceğe karşı bunu caiz görmüyorlar. Ne diyorlar? Bir şeyin uzuvarlarsa gidersiniz. Ha halife kapsını kapadı. Yaptığı günahı da eşker yapıyor. Gıybeti bile kalmıyor. Her şey biliyor. Ense evet o zaman da yine üslubunda, adabında insanları galeyene getirmeden minberde diyebilirsin. ama bu en sondur. Asas olan gidip yanlarında rifketlen imşaktan anata bilmek selef salihinin yoludur. Ondan sonra en büyük nasihat halifeye nedir? İnsanların kalbini halifeye karşı katılaştırmasın, tam tersine imşatırsın. işte anlatırsın. Halifeye karşı çıkılmaz. Halife itaat edin. Evet bu sefer hata yapmış. Dua edin. Allah hidayet versin. Bu hatanın inşallah tiktarı olmaz. Bu hatadan döner. He? Gece gündüz cami cemaati musulmanlar toplumu halife için dua etseler. Allah isticap etmez mi? Eder. kaydedir bu. Bu musulman yöneticileri için nedir? Geçerlidir. Ancı Müslüman yöneticiler ne kadar ci İslam çizgisinden çıkmamışlar. Yani bu halife ya Müslüman yönetici bize dese cumalar günü cuma namazı kılmayın. Dinler miyiz onu? Dinlemeyiz. Ama dinlemedik de değil ki dinlemedik. Adı çıksın herkes kılıncına sarılsın. Onca alimlere gideriz, şikayet ederiz. hel اهل الحلو العقد ورد يدك ola şikayet ederiz ola giderler görürüzler ısrar etse alimler bize ne derseler onu yaparız şeriat devletinde alimler toplandı dediler bugün ayaklanacağız halifenin kapısında toplanıp he ayaklanacağız tarihte olmuş mu olmuş mu birçok yerde var gideriz halifenin kapısına dayanırız Deriz, sen hata yaptın emir bil ma'ruf ney'i ammukar yapıyoruz bu çok az olur ama bu ne zamandır en Yöneticiler her zaman halkın karşısı, halkı karşılarına almayı istemezler. Baksalar millet ayaklanıyor. Ne yaparlar? Hemen fites atarlar. Onun için önce biz alimlerimizin eğer alimler bize deseler bir şey yapın biz yaparız. Boyun kıldan incedir. Olar bizim vilayet o zalim halifeden çıktı neye geldi? Heyete geldi. Heyet emretmişse heyete itaat etmek Vaciptir bizim için. Ama teç alim demişse itaat etmeriz. Çok evet. samimi bir alimdir. Ayaklanın dedi halifeye karşı. Hayır. Samimiyetin başımızın üzerinde yeri var. Ama heyet bunu demiyoruz. Heyet bunun tersini diyorsak kusura bakma hocam deriz. Bu konuda seni dinlemiyoruz. Ama heyeti dinleriz. Ehlil halli ve aqd. Evet. Bu nasihat babindendir. Bir dib not var ilgili Onu da okuyalım. İmam Nebevi Rahimoğullar şöyle der. Müslüman yöneticilere nasihat etmek, haklı oldukları konularda onlara yardım etmek ve bu hususta onlara itaat etmek, yumuşak bir uslukla ve nezaketle onlara hakkı emretmek, onları uyarmak ve onlara öğüt vermek ve unuttukları şeyleri onlara hatırlatmak şeklinde olur. Evet. Bunu da İmam Nebevi Müslümü şerh ederken bu hadisleri şöyle diyor. Dür nasihat in yöneticilerine nasıl olur? Dür fe maavenetuhum alal hakki. Hakta onlara yardımcı oluruz. Hak nedir? Adam bir hak emrediyor. Dür bir kanun çıkartıyor, düzen yapıyor İslam devletinde. Dür her şey böyle yapsın, haktır. Biz ne yaparız? Ona destek veririz. Onun yanında dururuz. İnsanları o hakka teşvik ederiz. Bu en büyük nasihattir. Hatabildin mi? Yani de kaydı, nasihati, adabinde, veririz, o da haktır. burada İmam ن bu بندہ teyit ediyor zaten bu بر د امام نبوی بت olan meselelerdir حاش ihtilaf i̇htilaf göndermiş Sen buna karşı çıkamazsın buna karşı amelinle çıkarsın onun için cihatta da bile cihat-ı talapta bile ne var ben bir devlet benden çok güçlü ise Allah mükellef kılmamış ben gelip o devletten cihat edeyim sebepler yerine geldi va'idulahum yerine geldi ya, o zaman cihata çıkarım ama difaata bile değil Difahta düşman saldırmışsa ne kadar güclü olsa diyemezsin biz zayıfız karşısına çıkamayız. Bakın Irak'ta ha? Amerikan dünyanın en güclü devleti geldi. Kaç bin tane ölü ölüverdi? Bizim rivayetlere göre elli bin tane. Askeri öldü. Kendi rivayetlerine göre 10 on beş bin. Ortasını atsak altuz bin tane rahat ölü verdi Kimin tarafından? Yüzde üç, yüzde dört Irak'ta mücahit. halkı cihad ediyordu. Neleri var? Küçük silahlarıyla. At tuz bin tene en güçlü devletin, onun için burada denglik, difağte şert Elinden geldiği kadar cihad edileceksin. Evet. Tabi o da yerine göre geçerlidir. Ama cihad beyrağı düşmeyecektir. Evet. Ondan sonra eee evet İşte bu nasihat çok önemlidir. Bu nasihatte de gruplar ifrat teflite gitmişler. Bir kısmı diyor nasihattir, çıkarım derslerde, minberlerde işte bu yanlıştır derim ne olur? Avam ne olur? Dehmael avam, halk, düz vatandaşlar, avam, anlamazlar birden galayana gelirler, fitne olur. Bir kısmı da diyor bu ifrattır. Bir kısmı diyor aman hiç etmeyin, sesinizi çıkartmayın, kuzu koyun olun. Bu da ifrattır. Anlatabildim mi? Hakiki mümin ne diyor Resulullah? şehitlerin efendisi ikidir. Bir Hazreti Hemze dengi yoktur Hazreti Hemze'nin. İkincisi kim dengidir? Hazreti Hemze Allah'ın aslanı kim dengidir? Odur yöneticinin önünde der. Bu hatadır, yöneticinin onun başına alır. Kimde böyle cesaret var? işte o alimler Cideller çıkarlar. Sen değil. Ehl-i sünnet nedir? Orta yol tutmuş. Yerine göre Hazreti Hamze'ye denge olurlar. Yerine göre de cideller cizli yoluyla nasihat ederler. Ne ifrat ne tefrit. Evet. Evet ondan sonraki e şeyi okuyalım. Ehl-i küfrün dışında bir günah işledikleri zaman idarecilere kılıçla karşı çıkılmasını haram sayar ve onlardan apaçık bir küfür saldırı olmadıkça onlara karşı sabretmeyi tavsiye eder. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a isyan olan konular haricinde onlara itaat edilmesini, Müslümanlar arasında hukuk bulan fitnelerde savaşa, katılma, savaşa katılmamayı ve birlik halindeyken ümmeti parçalamak isteyenlerle savaşılmasını emretmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. en hayırlı yöneticileriniz sizi seven, sizin de kendilerini Ta sevdiğiniz. Tamam. Buranı açıklayalım. Sonra onu e, hadisi okursun. Ha. Yani bana Türkçe'de yardımcı olursun. Şimdi dedikçe biz dua ederiz. Hata yapsalar nasihat ederiz. Ellerinden tutarız. Hakta da yanlarında oluruz. İyidir. Kimin üzerine biz çıkabiliriz? Ehli sünnette halife اکرہ از لتم جائز دہ ولیو چی تاریخر از لتم جائز دہ چنچ بوڑھ دہ نسور نس اول اشتہاد علم قدر bir اب apaçuk خلیفہ Yönetici, idareci, dernek başkanı resmen küfür işlememişse onun beyati bozulmaz. Ona verdiğimiz söz bozulmaz. Onun üzerine kurucu edemeyiz. Elimizden geldikçe dedik ki doğa ıslah yoluyla devam ederiz. Ne zaman apaçuk çüfür oldu, o zaman ehl hal vel akid, ne emretmişse o yaptı. O zaman el-halval-i de üzerine vacip olan kulağından tutar halifeyi indirici gücü yetmiyorsa halkı onun üzerine yürütebilir. Vaciptir o zaman. Evet onun için ehli sünnet ve'l cemaat Clinton'dan karşı çıkmak caiz değil. Tam tersine Resulullah emretmiş bize demiş halifenin yöneticinin zulmuna katlan. Sabredin. Velecii malını aldı, belini kırp açladı. Sabredin. O sabır senin için cennetin yoludur. Çünkü senin sabretmen o toplumu İslam devletinin disiplinini kurmak kurmaktı. İşte tarih bunu ispatlamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu emrettiği için bir de nedir? Çinci mesele. Bir de dürçü fitnede savaş oldu. Musulmanlar fitneye karışmazlar. Fitne nedir arkadaşlar? İki grup arasında savaş oldu. Asıl musulman fitneye karışmaz. Çiyam durar. Onun için Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye herkesinden de ve onlardan olan bütün sahabelerden Allah razı olsun. Savaş olduğunda 100 امام محمد 100 tane رسولہ Hatta bir rivayette diyor saysak attustan'a çıkmazdılar. Diğer sahabeler neredeydir? Niye Hazreti Ali'nin yanında olmadılar? Maavya'nın yanında olmadılar? Çünkü fitnede savaşa katılmak nedir? He? Ehl-i sünnet yolundan değil. Eğilir bu güncel hayatta da aynandır. Bak fayda çıkartıyoruz. İki kardeş birbirinden arasında kavga çıktı. Aralar açıldı. Biz ne yaparız? Teref tutmarız. Velev Ahmet Mahmud'un üzerine haklıysa. Ne yaparız? Terefsiz kalırız. Ortasını bularız, gideriz, şey yaparız ama teref tutmarız. Çünkü teref tutmak nedir? Şeytana destek vermemektir. Biz fitnede savaşlara katılmarız. Fitne çi musulmanlar arasında olça biz teref tutmarız. Hakka davet ederiz, itidar yolunu bozmarız. Bir de diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste Bu da kuraldır. Bu ümmet yekpare ise bir halifenin bir yöneticinin etrafında toplanmışsa bir yönetici çıksa ne kadar salih olsa bu ümmeti çiye bölse yekpare olun onun, onun üzerine onu öldürün diyor. Resulullah sallallahu. Kim olursa olsun. Ne kadar salih olsa ne kadar alim olsa Onun işini orada son verin. Neden? Çünkü ümmet hedef olan ümmet bir parça olmasıdır. Evet, huruç caiz değil. Hiçbir zaman karşı gelmek caiz değil. Hilafet dediğin nereden olur? İstekten olmaz. Kim desemeni halife edin İslam'da onu halife etmezler. Halife seçilir. Evet.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 diye sorulunca şu cevabı verdi. İçinizde namazı kıldıkları müddetçe hayır. Yöneticilerinizden hoşlanmadığınız bir şey gördüğünüz zaman yaptıklarını hoş görmeyin. Fakat itaatten de çekmeyin. Evet. Şimdi diyor ki en iyi yönetici siz onları seviyorsunuz, onları sizi seviyor. Dört imam böyleydir. Halife, Raşid Halife. Değil mi? Müslüman toplum onları seviyordiler, onları da onu seviyordu. Ondan sonra geldikçe azaldı, zayıfleştiği yerine göre gitti. Öyle miydi? Bak bugün de öyledir. En iyi patron, işçiler onu sever, o da işçileri sever. Hem zamlarını yapar, hem haklarını yemez, hem maaşlarını yerinde verir. Onlar da canı gönülden çalışırlar onun için. Ne oldu? Tıkır tıkır iş yürüyor. Hilafet de öyledir, yöneticilik de öyledir. şeyi de öyledir. Camaat liderliği de öyledir. Aynendir. İyidir sonra diyor Resulullah, en kötünüz, en şerliniz, Şerli toplum hangisidir? Siz başlar, başınızdakini lanetlersiniz, baştakiler de size lanetler. Bu da çimlerdir, bugündeki işte yöneticiler. Bu düşenler ve sırada bekleyenler. Neydir? Her zaman toplum bedava sürdü onlara. Onlar da her zaman topluma ya siz ne biçim toplumsunuz? Bize itaat etmişsiniz, işte işkenceler, mahpus hanılar, he? Dikte nedir neydir? yönetimiydir. Bunu Resulullah haber vermiştir. Evet. Sonra bunu duyduklarında ashab-ı kiram soruyor. Ya Resulallah bunlara karşı gelelim mi bu kötülere karşı? Hayır diyor. Karşı gelmek yoktur. Mutlak mı ya Resulallah? Hayır. Ne kadar sizde namazı ikamet ettiler. Püf noktası burasıdır işte. Mürcieler gelip, kral taraftarları gelip, İşte bunlar namaz kılıyorlar, bunlara karşı gelemeyiz. O birisiler de gelip, namaz namaz anlamarız, bunlara karşı geliriz. İfrat, tefrit. Bir harici fikri, tekfirci zihniyeti, o birisi de kralcı, murcu ezihniyeti. Bu cünden bahsediyorum. Salat burada değil ki namaz kılmaları. alimler diyorlar, salat burada kinayettir mâ akâmûd din. Bir hadiste de öyledir zaten. Dini ikamet ettiler sizin için. Salat, kinayettir. Ne kadar namazı... E i̇şte diyorlar, hüsnü mübarek. La mübarek, mübarek değil ki. Ha? Ne yapmıştır? İşte namaz kılıyor. Bazen görürüz camide, beyram namazlarında. Yani camileri, Mesir'de camiler açıktır. Türkiye Cumhuriyeti'nde şeriatı yok eden yönetici bile camileri kapatamadı. Çünkü Kur'an'ı çevirdi, kaldırdı ama camileri kapatamadı. Bu ölçü değil. Anlatabildim mi? Ölçü nedir? Ölçü din. Şeriat anayasa şeriattir. Ha bu zayıftır, güclüdür, önemli değil. Paket genelde şeriattir. Burada kaçamalar var, Amerikan bankaları var, bilmem neler var, anlaşmalar var, bu önemli değil. Önemli olan şeriat faketi çalışıyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimler diyorlar, bunu kazdediyor. Yok Gazzafi'ni gördük namazda, onu gördük namazda. Beşşar da namaz kılıyordu. He? İmamdan önce rüku'a gidiyordu. <gülüyor> bunlar namaz değil. Bunlar kinayet değil. Bizim devletimizin başında da vardır Dürdük Kur'an'ın törpüleyin. ahlak bölümünü çıkardın. Cuma namazına gidiyordu adam. Namaz mı bu? He? Hayır. Şeriat peketi. Burada bunu kast ediyor. Evet. Ondan sonra diyor ma'a kamusala. çözüm ya Resulullah. Resulullah başımızı boş bırakıyor mu? Hayır çözüm veriyor. İyidir ne yaparız burada? Resulullah diyor ki hangi şeriat peketi hakimi ise O yönetici bir hata yapmışsa o hatada onlara itaat etmeyin. O hatada onlara itaat etmedin. Ne yapın? O hatayı buğz edin, Yanlıştır. insanlara da adabıyla anlatın. Ama itaat etmeyin. İtaat etseniz olur gibi olursunuz. İtaat etmeyin siz kurtarmışsınız. Bizim hedefimiz nedir? Biz kurtarmak. İşte kurtarmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bunun da yolunu bize gösterdi. Evet ama elinizi itaatten çekmeyin. Yani o devletin yönetimine karşı çıkmayın. genelde onun askeri eri olun. Evet diğer hadise geçelim. Başınıza bir takım idareciler gelecek ve siz onların yaptıklarının bir kısmını uygun görecek bir kısmını da yadırgayacaksınız. Her kim aykırı hareketlerine rıza göstermezse günahtan uzak olur. her kim onları reddederse o da selamette olur. Fakat onların hareketlerine rıza gösterip peşlerinden gidenler işte günahkarlar onlardır. Asap Ya Resulallah onlarla harap etmeyelim mi dediler. O da namaz kıldıkları müddetçe hayır buyurdu. Evet bu hadis de onun tamamıdır. Ne diyor? İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bazı başınıza yöneticiler gelir bazı şeyi bilirsiniz Nedir? Bazı şeyi de inkar edersiniz. Bildiğimiz nedir? İşte şeriat paketinin genelidir. İnkar ettiğiniz işte bu Amerikan bankalarıdır, çıkmış anlaşmalardır. ya bu bizim şeriata göre değil. Ama bu değil ki karşı çıkmaya diyor. Çıkmayın karşı. Ne yapın? O meseleyi buğz edin siz kurtarırsınız. Günah kalır o halifenin boyununa, yöneticinin boyuna. Siz mükellev değilsiniz. Çünkü ümmeti kurtaramazsınız böyleyle. Anlatabildim mi? Ama hakki öğrenin. Kim inkar etti o meseleyi? İster diliyle. İnkarın da bu var Resulullah diye. Elinle yaptın yaptın. Yapamadın dilinle. Yapamadın kalbinle. O da imanın en zaifidir. Sen kalbinle bile yapsan kurtarmışsın. Ama kim razı olsa o onu ile ateştadır. Razı olmayacaksın. E ne yaparım boyun kıldan incedir. E, e, yönetici öyle dedir. Otorite Öyle dedir. E, onun elindedir. E gündeçi hocalar biliyoruz. Maşallah. Kralın hocaları biliyorsunuz. paketle peket çıkartır. Her yerde var. Hüsnü'nün e, de hocaları vardır. Başar'ın da hocaları vardır. Kazafi'nin de hocaları vardır. yemençinin de vardır. İrak de vardır. E, Suud gününde vardır. İstedikleri göre peketi uydurabilirler. Bunlar eğer Onu, yöneticiyi razı ediyorsalar Resulullah diyor, o'lar o'lardandır. Kurtarmazlar, o'ların ceza. Eydir, bunlar da mukatele yapalım mı? Çıkarım, kital yapalım Hayır diyor. Ma Namaz, şeriat, devam ediyoruz. Evet. Bu çok önemli meseledir. İnşallah bugün de bu kadar. Önümüzdeki derste e, devam ederiz bu konuyu. Bir de güncel yapacağız. Büyündeki yöneticilere indiririz inşallah. Bunların, biz ne yapabiliriz? Karşı mı gelelim? Nasıl yapalım Onları inşallah önümüzdeki ders masaya yatırırız inşallah. Velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin nebina muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain.